kadar kubbe dört ayrı parçalar tarafından tamamlandı. Her her fazla kendine göre bir mimari yaptı. Fakat öyle bir mimari ki bütün mimarın tarzları birbirini tamamlıyor. Hiç başka parçaların yaptığı belli değil. Şimdi içeri göreceğiz inşallah. Türbe bütün. Fakat e, dört ayrı parçalar tarafından tamamlanıyor.